Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Ştiftung Mercator Girişiminin katkıları. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve iklim için başladı. Ben Can Bil. Ben de Ömer Madre. Ee, program arkadaşım Özgecan Kara. Bugün yanımızda yok. Ee, bugün kısa bir program yapacağız. Aslında e, Batı Uygarlığı Çöküşü kitabının sonunu getireceğiz. Son iki bölümü yayınladıktan sonra bu okumamızı da Son vereceğiz. Ardından internet sistemimizde bu kayıtları da bulabilmeniz mümkün olacak yakın bir zaman içerisinde. Ve sonra tempoyu biraz daha düşürerek iklim için programlarına önümüzdeki e, aylarda da e, devam etmeyi planlıyoruz. Bugün e, şimdi Naomi Oreskes'in e, ve Erik M. Conway'nin kitabının son iki bölümünü sizler sizlere dinletiyoruz. Bunlar da e, ayrıca artık notlar bölümünü oluşturuyor. Evet. Notlar bölümünde de çok Teorik bildiğimiz kavramların tartışılması yer alıyor kapitalizm nedir niye batı batı oldu sonra küresel Ben nasıl batırdı. Evet ee, yarın da e, Paris Antlaşması sonrası gelen tepkiler ve yorumların neler olduğunu içeren haber ve analizlere sizlere e, aktarmaya çalışacağız e, ve gidişatı da bu şekilde belirlemeye çalışacağız program içerisinde. Ama şimdi e, Batı Uygarlığının Çöküşü'nün son ikinci bölümünü dinliyoruz. İklim için. Batı Uygarlığının Çöküşü Gelecekten Bir Bakış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 Türkçesi Oya Tuğcu Özağaç, Bora Kabatepe. Yeni insan yayın edildi. Batı Uygarlığının Çöküşü kitabına Sözlük Alacakaranlık Çağı Bir zamanlar aydınlanma dönemi yaşamış teknobilimsel batı dünyasının üzerine zihincilik karşıtlığının gölgesi çökünce Batı dünyası en akılcı bilimsel verilerin ışığında dahi hareket edemez hale gelmiş ve kendinden sonra gelenleri 20. yüzyılın sonlarındaki ve 21. yüzyıldaki su baskınları ve çölleşme gibi sorunlarla baş başa bırakmıştır. Antroposen 1750'lerde endüstri devrimine girilmesiyle insanların etkinliklerinin Jeofizik, jeokimya ve biyolojik süreçlere zarar vermeye başladığı jeolojik döneme antroposen adı verilir. Baconcılık Genellikle Sir Francis Bacon'a atfedilen bir felsefi düşünüş 1561-1626 Tecrübe, gözlem ve deneyle doğa hakkında güvenilir bilgi toplanabileceğini ve bilginin sahibini güçlü kılacağını savunur. Baconcılığın yanılgısını anlayabilmek için kesin bilgiye sahip oldukları halde iklim değişikliği konusunda etkin bir eylemde bulunamayan 20. yüzyılın sonlarında ve 21. yüzyılın başlarındaki bilim insanlarına bakmak yeterlidir. Bitiş ŞOKU Gezegeni soğutma çabalarının durmasıyla birlikte atmosfer ısısındaki ani artış. Birinci tip hata. Yanlış bir şeyi doğru kabul etme yanılgısı. Birinci ve ikinci tip yanılgıların ikisi de yanlıştır. Ancak 20. yüzyılda birinci tipin ikinci tip yanlıştan daha vahim olduğuna inanılırdı. Büyük buhran. 1929-1941 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da yaşanan yaygın piyasa başarısızlığı, deflasyon ve işsizlik dönemi. Yaldızlı ça ile İkinci Dünya Savaşı'nı birbirinden ayırır. Düzensiz mali piyasanın çöküşüyle başlamış, kapitalist düzenin kitlelerce sorgulanmasına ve yarım yüzyıl kadar bir süre Avrupa ve Kuzey Amerika'da piyasa kapitalizminin en kötü sosyal maliyetini düzenlemek amacıyla sosyal demokrat politikaların yerleşmesine sebep olmuştur. Ancak 20. yüzyılın sonlarına doğru büyük buhrandan alınan bütün dersler unutuldu, korumalar kaldırıldı ve fosil yakıt yakımının çoğunlukta olduğu bir tüketim çılgınlığı başladı. Çevre İnsanları diğer canlılardan ayıran, insan olmayan varlıkları kendilerine has estetik, eğlence amaçlı ya da biyolojik değerler olarak gören, günümüzde kullanılmayan bir olgu. Sonradan inşa edilmiş çevre düzenlemelerinin doğal çevreden ayrı tutulması yüzünden, bazen 20. yüzyıl insanları verdikleri küresel çapta ve yaygın zararı fark etmekte ...ve kabul etmekte zorlanmışlardır. Paul Ehrlich... ...ve Dennis'le Donela Meadows çiftinden oluşan... ...Köktenci Düşünür ekibi... ...insanların içinde bulundukları... ...çevrenin bir parçası olduklarını... ...bu çevreden kendisini... ...soyutlayamayacaklarını... ...ve çevrenin değerinin... ...estetik ya da eğlence amaçlı... ...oluşundan çok daha fazla olduğunu... ...fark etti. İstihdam, gelişme... Zenginlik ve sağlık için doğal hayatın şart olduğunu savundular. Bu argümanlar çoğunlukla ya kötülendi ya da dikkate dahi alınmadı. Ancak çevre koruması fikri bu zamanlardan sonra az da olsa dikkat çekti. Çevre koruma Zararlı ekonomik faaliyetlere karşılık insanın bir parçası olmadığı çevreyi yasal açıdan koruyabilmek amacıyla oluşturulmuş, 20. yüzyılın sonlarında kullanılmış ve artık tedavülden kalkmış bir kavramdır. Dış maliyetler, dışsallıklar da denir. Kapitalist ekonomik sistemlerde mal ve hizmetlerin fiyatları, üretim, taşıma ve pazarlamayla bağdaştırılan sosyal, biyolojik ya da fiziksel maliyete bakılmaksızın tüketicilerin ne kadar ödeyebileceğine göre kararlaştırılırdı. Fiyatlara yansıtılmayan bu ek masraflara dış maliyet denir. Çünkü piyasanın dışındaymış gibi algılanırlar. Bahsedilen dönemin ekonomistleri, bu dış maliyetlerin ve ekonomik sistemin yarattığı kaynaklar olmadan, bir ekonomiden bahsedilemeyeceğini anlamakta büyük güçlük çektiler. Görünmez el 18. yüzyılda yaygınlaşmıştır. Piyasa akışında sorun olmamasını ve piyasanın insanların ihtiyaçlarına her daim cevap vermesini sağlayan, kapitalist sistemin ekonomik piyasalarını görünmeden dengeli hale getiren bir çeşit sihirli güç. Görünmez ele inanmak, kapitalizme yarı ruhani bir temel sağlamıştır. Fizik bilim insanları doğal felsefe hareketinden ortaya çıkan bir dizi bilimsel disiplin ağına verilen adı. Çoğunlukla erkeklerden oluşan bu grup, biyolojik ve sosyal alanları ihmal ederek, dünyanın fizik bileşenlerini ve süreçlerini, yani maddeleri ve bileşenleri, atomik, mıknatıs ve yer çekimi güçlerini, suyun ve havanın akışkanlığını, incelemenin gerekliliğini vurguladılar ve fizik, biyolojik ve sosyal alanların birbiriyle son derece önemli iletişimini kısıtlayan indirgemeci bir yöntem bilim üzerine odaklandılar. İhtiyatlılık ilkesi, eski Yunan hekimi Hipokrates'in her şeyden önce zarar verilmemeli öğretisine verilen ad. İnsan yaşamını ve sağlığını korumak için çıkarılmış bütün yasaların temelinde ihtiyatlılık ilkesi vardır. İkinci tip HATA Doğru bir şeyi yanlış olarak değerlendirme yanılgısı. 20. yüzyılda birinci tipin ikinci tip yanlıştan daha vahim olduğuna inanılırdı. İklim değişikliğinin varlığının inkar edilmesi işte bu ikinci tip yanılgıya girer. İnsanın Uyum Yeteneği 1. İnsanın uyum sağlayamayacağı hiçbir durum olmadığını şartlara ya uyacağımızı ya da durumu bize uygun bir şekilde değiştireceğimizi savunan inanış. Jeoloji mühendisliğinin iklim problemini çözeceğine inanmak, insanın uyum yeteneği kavramına örnektir. 2. Çekilen büyük zorluklara rağmen değişen şartlara uyum sağlayıp, iyimser kalabilme yeteneği. Kapitalizm. 16. ve 20. yüzyıllar arasında Batı Avrupa'yı ve Kuzey Amerika'yı etkisi altına alan, ürün ve hizmetlerin üretim ve dağıtımının kişiler ya da hükümetin imtiyaz verdiği anonim şirket denilen tüzel kişilerce yapıldığı sosyoekonomik bir durum. Genellikle bu tür kuruluşlar kar gütme amaçlı, artı değeri çalışanlardan iş sahiplerine, yöneticilere ve tırnak içinde Yatırımcılara, kapat, yani borçlanmadan ya da topluma verdikleri zararların sorumluluğunu üstlenmeden şirkette hisse sahibi olan üçüncü şahıslara aktararak işletilirler. İşi yapanla işin sahiplerinin farklı olması, paranın küçük ve seçkin bir grupta toplanmasına ve bu grubun para karşılığında devletten kendi yararlarına birkaç yasa ve düzenleme çıkartmalarına imkan sağlar. Zamanın kapitalizminin en akılda kalır yanlarından biri, yaratıcı bir yıkım süreciyle işliyor oluşudur. En nihayetinde hızlı iklim dengesizleşmesi karşısında kapitalizm felce uğramış ve kendi kendini yok etmiştir. İklim için Batı uygarlığının çöküşü sözlük devam karbon yakma teşkilatı istihdam kalkınma ve büyüme adına dünyanın ikliminin dengesizleştirilmesini savunan ve buna imkan sağlayan birbiriyle bağlantılı fosil yakıt çıkarma, rafineri ve yakıt endüstrisi, finansman sağlayan şirketler ve devletin mevzuat ve ruhsat birimlerinin hepsine birden verilen ad Komünizm Avrupa Endüstri Devrimi'nin ilk zamanlarında temeli atılan sermaye ve yöneticilerden ziyade çalışanların haklarını piyasa güçlerinden ziyade devlet planlamasını destekleyen ideoloji. 20. yüzyılın ilk yarısında özellikle Avrasya'da yaygınlaşmış, 20. yüzyılın sonlarında çoğunlukla terk edilmiş ancak büyük çöküş krizinde yani 2073-2093 yılları arasında devletin müdahalesine ihtiyaç duyulmasından dolayı neokomünizm adıyla yeniden yükselişe geçmiştir. Piyasa başarısızlığı Piyasa ekonomisinin bireyler ve toplumlara zorla dayattığı sosyal, kişisel ve çevresel maliyetlere piyasa başarısızlığı denir. Piyasa başarısızlığı olgusu, Kapitalist sistemin sınırlarının da olabileceğinin ilk göstergelerindendi. Piyasa köktenciliği Dengesiz piyasayı diğer bütün sosyoekonomik kurumların üzerinde tutan yarı ruhani bir doktrindir. Bakınız görünmez el. Alacakaranlık çağında piyasa köktencileri piyasa başarısızlığı olgusunun varlığını reddederek, çoktan etkileri görülmeye başlamış iklim değişikliklerinin inkarında ve yaşanan felaketlerde büyük rol oynadı. Pozitivizm 19. yüzyılın sonlarında Fransız sosyolog Auguste Comte'la tanınan düşünsel felsefe. Ancak... Güvenilir bilginin gözleme dayalı olması gerektiğini öne süren daha önceki düşünürler Francis Bacon ve Pierre-Simon Laplace ve daha sonraları da Ernst Mach ve A.J. Ayer'la da bağdaştırılır. Gözlenemeyen önermeler, ki metafizik ve dini konular da bunlardandır, pozitif bilgi alanının ve bilimin dışında bırakıldı. Mantıksal pozitivizme, ki bazen deneyimci de denir, buna inanan bilim insanları, çevre sorunlarının dil bilimsel yönüne önem verdiler ve gözlemsel önermeleri, teoride bir anlam ifade etmeyecek şekilde dile getirdiler. 20. yüzyılda pozitivizm terimi, neredeyse anlamının zıddı bir hale geldi. Teoriye göre, ne olursa olsun bilimsel teorilere inanılır. Fakat gerçek bir pozitivist, Sadece teorisini dayandırdığı gözlemlerine inanmalıyken 20. yüzyılda gözlemden ziyade teorisindeki doğrulara inanmayı seçti. Sagan Etkisi 1959'da astronom Carl Sagan, Venüs'ün erimiş kurşundan daha sıcak yüzey ısısının sera gazı etkisi yarattığı fikrini ileri sürmüştü. 2000'li yılların sonlarında insan etkinliklerinden kaynaklanan küresel iklim değişikliği baş gösterince, küresel ısınmanın ve kaçak sera gazı etkisinin de seygan etkisi yüzünden olduğu ileri sürüldü. Sera gazları Kızıl ötesi radyasyonu hapsederek dünyanın üzerinde yaşamaya imkan vermeyecek derecede ısınmasına sebep olan su buharı, karbondioksit, metan, Azotoksit ve diğer gazların hepsine birden verilen isim. Sıfır karbon altyapısı İnsan nüfusunun hayatta kalmasını sağlayan tarım endüstrisinin iklime olan etkilerini dengelemek amacıyla kullanılan parantez 2050-2170 yılları arasındaki pek de başarılı olmayan mekanik atmosfer temizleyici ormanlar gibi kapattık Fosil olmayan enerji yakınları, taşıma sistemleri ve teknolojileri teşkilatına verilen ad. Yanmamış halde atmosfere salınan gazlar. Kuyu ağızlarındaki, borulardaki, rafinerilerdeki sızıntılar kaçak olarak nitelendirilseler de, petrol kuyularındaki metan gazı tahliyeleri gibi gayet bilinçli salım yapılıyordu. Flair'de denen bu kaçak salımların etkileri mühendislerce kabul edilse de, Karbon Yakma Teşkilatı ve destekleyicileri tarafından varlıkları göz ardı edilmiş ve hiçbiri dikkate alınmamıştır. Bakınız, Yenilenebilir Kaynaklara Giden Köprü Yenilenebilir Kaynaklara Giden Köprü 21. yüzyılın ilk 10 yılında rağbette olan, Fosil yakıttan kaynaklanan sera gazı salımı probleminin daha fazla fosil yakıt, özellikle de doğal gaz yakarak çözülebileceğini savunan mantık yanılgısı. Bu yanılgı, özellikle elektrik üretimi olmak üzere yakıtın sadece bazı fiziksel türev ürünlerini dikkate alan ve genel enerji kullanımı ve atmosfere salınan sera gazını hesaba katmayan eksik bir analize dayanır. YUTAK İstemli ya da istemsiz olarak çöplerin biriktiği yerler, 20. yüzyılın sanayi güçleri, atmosferin ve okyanusların, insanın ürettiği çöpleri aralıksız emme kabiliyetine sahip yutaklar olduğunu düşünme yanılgısındaydılar. Batı Uygarlığının Çöküşü